Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla La uqsimu bihâdeni belde. Yemin ederim bu belede Mekke'ye Ve ente hiyyun bihâdeni Ki sen bu belede de oturmaktasın Ve vâdidin ve mâveledi Ve yemin ederim babaya ve doğan çocuğa <gülüyor> ki insanı gerçekten bir meşakkat içinde olmak üzere yarattık. <gülüyor> o kendisine hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? <gülüyor> Övünerek İslam düşmanlığı uğrunda yığın yığın mal telef ettim diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona diğer insanlar gibi iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona da Hayır ve şer iki yol gösterdi. <gülüyor> Fakat o sarp yokuşu aşamadı. <gülüyor> o sarp yokuşun ne olduğunu sana ne bildirdi. <gülüyor> o bir kölenin azat edilmesi ve kişinin kendi nefsini ateşten kurtarmasıdır. <gülüyor> yasîmen veya bir açlık gününde akrabalığı olan bir yetimi veya toz toprak içinde kalmış bir yoksulu doyurmaktır. âmenû ve sabr ve sabr ve bil merhamah Sonra bütün bunları yaparken iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Ashabul i̇şte onlar ashab meymene amel defteri sağ eline verilenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenler ise onlar ashab-ı meş'eme, amel defteri sol eline verilenlerdir. <gülüyor> Üzerlerinde kapıları sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır.